Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Konukman'la güncel sanat konuşmaları. zamanları, simya sureleri, gerçek üstü patlama, yıkın, şimdi zamanı. Merhaba Zaman Köşesi'ndeyiz, canlı yayındayız bugün. Konuğumuz Rafet Arslan yıkım 2011 projesini konuşacağız. Ama öncesinde hemen bugün Art'er'de açılan e, bir sergi var ve bu sergiye dair e, bir e, anons yapmak istiyorum. Çünkü şu anda Nasant Turun Art'er'in binasında performans devam ediyor ve Nevinala'da da performansla başladı. Eğer bizi dinleyenler o bölgeden geçiyorsa bu performanslara göz atsınlar derim. Hoş geldin Rafet. Ee, hoş bulduk Burçak. Aa... Yıkım 2011 projesi ile ilgili bugün bir konuşma yapacağız seninle. ben aslında hiç bir direkt bir bilgi vermeden hemen sana sana sormak istiyorum. Yıkım 2011 nasıl gelişti? Ne zaman karar verdiniz? Nerede olacak? Yıkım 2011 2010 yılının yaz aylarında bizim sürrealist eylem Türkiye grubu içerisindeki tartışmalarla başladı. Ee, bu tartışmalarda geçen ana başlıklar şeydi ee, küresel ısınma e, yaşayan canlı türlerin gitgide yok oluşu e, küre'nin çeşitli yerlerinde devam eden savaşlar bunlar zaten e, şu an ceyran eden ve bizim de bir şekilde e, durdurmak istediğimiz yıkımlardı ama bu yıkımları durdurmak için tartışırken e, aklımıza şey de, gelmiyor değildi e, yani biz e, kadere boyun eğen birer seyirci gibi her şeyin e, yıkılmasını hayatın son bulmasını ya da gezegenin yok olmasını izleyecek miydik aklıma şey geldi e, Frederick James'ın bahsettiği söz herkes dünyanın sonundan bahsediyor ama kimse küresel kapitalist sisteminden e, sonunu tahvil edemiyor e, bu tartışmalar kendi aramızda başladı. Bu tartışmalar büyüdükçe e, kendi insiyatifimiz dışındaki sanatçılarla, e, şairlerle, performansçılarla da tartışmaya, konuşmaya başladık. E, ve gitgide proje bu tartışma süreci içerisinde doğal olarak oluştu. E, yurt dışında yazışmalarla, konuşmalarla sürece katılanlar oldu. Ve bir e, serginin touch noktası olarak en sonunda... E, Ortalaya konuca ama işte 7-8 aylık süren bir kampanya çeşitli yan etkinliklerle de beslenen e, daha kavramsal ve yeni bir sergi modeli esasında geliştirmeye çalıştık. Aa, sergiye dair aslında sponsorsuz, sponsorsuz olduğunu e, biliyorum e, ve bir yandan Hı -hı. mesela bir katılımcı listesine de baktığımızda e, Türk sanatçılar aslında bilinen sanatçıların olduğu gibi e, bir yandan da yabancı inisiyatifler yurt dışından bazı katılımlar var. Ee, yine e, farklı olarak e, bir proje olarak ben bunu anons ediyorum. E, bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum ama... Kesinlikle e, yani bir kampanya ya da proje. E, yani sadece sergiyle olup bitecek bir etkinlik değil. Sanki üzerine de e, devamında diğer etkinlikler e, bu projeyi etkileyecektir ve destekleyecektir. Mesela işte bu film gösterimleri, yıkım kadrajları var e, hı hı. Yeşilçam sinemasında. Bunu, yani buna dair ne diyebilirsin... Ee, bahsettiğim gibi e, uzun aylar boyunca süren ve çeşitli disiplinlerden sanatçıların düşünce üreten eğleyen insanların yan yana geldiği bir proje ya da kampanya oldu. Ee, böyle olunca sadece bir sergi mekanına sığdıramayacağımız e, zenginlikte bir fikir bir enerji ortaya çıktı. Bu bir sokakta grafiti olarak da yansıyabilir işte e, Yeşilçam sinemasındaki film gösterimleri gibi. Ee, yıkım kadrajlarına dönüşebilir ya da depoda iki tane forum düzenleyeceğiz. Ee, açılışın hemen artası, ertesi 14 Mayıs, 14 Mayıs gününde. 2011'de ee, ve bir hafta sonra ikinci bir forum daha düzenleyeceğiz. Ee, amacımız yıkım süreci içerisinde bu aylar boyunca geçen tartışmaları e, insanlara açmak insanların da interaktif olarak bu sürecin içine girmesi e, bu etkileşim ve iletişimden ee, yeni inisiyatiflere Yeni kavramlara e, Ve yeni otonom e, hareketlere Doğru kapıların açılması için o kapıları tıklatmak Evet e, bu, bu Panel 21'inde olacak e, Aynı zamanda aslında rakam olarak da Şunu öneriyoruz 60 tane sanatçı katılıyor Peki e, bu sanatçıların e, Yani başvuru Bu şeklinde mi yaptınız Bir Açık çağrı mı oldu daha önceden internetten Yoksa e, Nasıl neye göre seçildiler bir e, kreatörlük bu anlamda nasıl bir kreatörlük sistemi vardı ya kreatörlük sistemi olduğundan bahsedemem ya yani, proje iki tane koordinatörü var biri benim bir de e, arkadaşım Alper İnce e, bu sürecin başından beri biz sanatçılarla birebir görüşmeler yaparak yurt içindeki nereden bahsediyorum oturup çalışıyoruz. E, Gezerek, binaya e, sergi yapılacağı binaya giderek, işte bir yerlerde e, rakı içerek, tartışarak, konuşarak e, e, kavramın size yoğunlaştık. Ve bu kavrama gerçekten iş üretebileceğini hissettiğimiz insanlarla projeye giriştik. E, bu manada şey olabilir tabii yani e, alt katlı bir binada sergi yapıyoruz ama işte ee, binanın mimarisi gerçi çok da geniş bir mimari değil. Elimizdeki liste e, bence şu an bu e, yıkıma dair kavramsal yoğunluğu karşılayan, temsil eden bir liste. Ama belki olması gereken e, bazı birkaç isim daha olabilirdi. Ama e, sonuçta e, hayallerimiz büyük olsa da pratik hayatın e, mantalistesi içerisinde İş yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda şunu eklemek isterim. Ee, ben de hani, katılımcı bir sanatçı olduğumu buradan söylememde bunun bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu sebeple de binayı görmeye geldiğimde ilk geldiğimde e, bu indigonun karşısında e, bir bina. Ve e, hani hatırlıyorsan sana da telefonla acaba doğru yerde miyim? Hani, bir sergi mekanı neresi olabilir diye e, sormuştum. Ve gerçekten yani konuya çok uygun bir yer şu anki hali giderek dönüştürülüyor. Yani zamanla <gülüyor> sergi gününe kadar geri sayım devam ederken dönüşecek ve e, hani bu yıkık binanın içerisinde böyle bir sergi yapmak aslında bir yandan da belki Türkiye'de çok yaygın olmasa da hani yurt dışında daha fazla yaygın olan bu sanatçıların bir yeri işgal edip orada bir süre komün bir hayat kurmaları ve daha sonra o mekanın sergi alanına dönüşmesi ve hatta bazı örneklerde olduğu gibi belediyelerin o mekanı bazen bir galeriye de dönüştürme teklifiyle onlara dönmesi açısından aslında Türkiye'de böyle bir şeyin yapılması bence çok iyi. Ve bu anlamda yıkım 2011 konseptiydi. Mekan çok uygun. Bunu buradan belirtmek isterim. Şeyden bahsedebilirim. Yani sergi binası olan şu şu an kullandığımız bina bir 3-4 yıldan beri kullanıma kapalı bir bina. Ve önce tinerciler daha sonra da Tırnak içinde tinerçiler diyorum halkın tabiriyle. Daha sonra da işte e, travestiler binayı işgal ettiler. Yani esasında bir işgal evildi. E, işte belli süreçler sonrasında en son bir 7-8 kişilik grafitici ekip kullanmış binayı. E, şu an için sergi için biz kullanıyoruz. Ve e, bu binada 2012 yılında bir motel projesine dönüşecek. Hmm. Bu anlamda biz de o binanın yıkım sürecinin de bir nevi sayıcını tutuyoruz. Aynı zamanda mekanın hafızasını da şu amnezi içinde yaşadığımız dünyada toplumsal hafızaya eklemeye çalışıyoruz. Çünkü bence hafıza çok önemli bir direniş silahı. Sürekli gösterinin hakimiyetinde, reklamlar, imaj bombardımanı içerisinde yaşadığımız bir dünyada en çok ihtiyacımız olan Karşı duruş yollarından biri hafızaya sahip çıkmak. Bu manada yıkım e, 2011'in e, kullandığı binayla da kendi tavrını ortaya koyduğu inancındayım. Hemen şunu da eklemek isterim. Belki hani güncel sanat aranasına böyle bir alanına da bu yıkım projesi üzerinden bakarsak. Biliyorsun İstanbul Bienali de bu sene düzenleniyor. Veya işte çok katılımlı. E, sanatçıların çok fazla katıldığı bir proje e, İstanbul Bienali. Bunun yanında Salt 9 Nisan'da açılıyor. <gülüyor> e, i̇şte bugün de Arter'de bir açılış vardı. Hani e, Borusan Müzik Evi yine e, birçok büyük sergiye ön ayak oluyor. Ama hani bu projelerin yanında yıkımı bir köşeye koyarsak şunu da belirtmek gerekiyor bence. E, güncel sanatın e, kendi içerisinden kendi dinamikleriyle yarattığı alanlar ve bu alanlarda yine kendi dinamikleriyle bireye gelen insanların e, paylaşımı yıkım gibi projelerde çok daha farklı bir noktada duruyor. Yani belki reklamını e, bildiğimiz o billboardlardaki Salt buradan e, şunu da söylemek gerekiyor billboard afişi vermiş. E, yani oradaki e, kampanyanın, reklamın büyüklüğünü oradan anlayabiliyoruz. E, ama burada mesela bence şu çok önemli işte Surrealist Eylem Grubu'nun web sitesi yıkımın kendi web sitesi bir yandan Facebook'un bu anlamda kullanımı ve hatta sadece kullanımından öte Mesela bilgilerin onun üzerinden paylaşılması. Hı hı. Bu noktada Salt mesela Facebook'tan beğen sayfası açmışlar. Yani sayfa olarak kendi hı hı. reklamını yapıyor. Orada davetiye katılım listesi bile oluşturmuyor. Ama Yıkım'da doğrudan çok daha öncesinden başlayan bir davetiye katılımcı hani bir arada olma teklifi var. Hani bu açıdan nasıl... Ama Yıkım zaten bir kavramla bir dertle... Var olan gündelik hayata karşı bir karşı koyuşla ortaya çıkmış bir proje. Ve burada yıkım e, oradaki 60 katılımcı sanatçıyla sınırlı bir şey değil. Yani e, İzmir'de gençler duvara yıkım 2011 diye yazı yazıp bana fotoğrafını atıyorlar. Ya da Eskişehir'den e, mail geliyor. Burada da bir yıkım gecesi yapabilir miyiz diye. E, şu anda canlı tartışılan gündelik hayata müdahale eden bir kampanyaya bir projeye dönüşmüş durumda yıkım. Mutlaka işte büyük holdinglerin açtığı müzeler katılıma kapalı olacaklardır. Yani güncel sanat anayasının bir realitesi bu. Bir şekilde bir sanat piyasası var ve bunun karşısında bağımsız durmaya çalışan inisiyatifler var. Eyvallah. Arda, arda büyük müzeler ya da Adı müze konmamış e, sergi mekanları açılsa da mesela e, İnsan Hakları Vakfı sergisi devam evet. ediyor. Önemli bir inisiyatif projedir. Evet. ve Umarım e, yıkım 2011'in ardından da e, inisiyatiflerin emeğiyle gelişen, IMC usulü kolektiflerle gelişen projeler e, daha da artacaktır, daha da öne çıkacaktır. Çünkü burada gerçek kavramlardan ve gerçek varoluşlardan bahsediyoruz. Ve bu anlamda da aslında e, o diğer mekanlarda daha çok market space olarak değerlendirebileceğimiz mekanlar dışında e, bu tarz e, sanatçı inisiyatifleri veya bağımsız alanlarda e, işlerin de içerik olarak çok daha farklı olduğunu düşünebiliriz sanırım. Sence öyle mi bilmiyorum yani, ama. Yani yıkım 2011 özgürlüğünden cevap verirsek e, işlerin çoğu binaya sanatçıların gelip binanın kendi realitesi üstüne kavrama yapılan işler. Yani birkaç tane bizim seçtiğimiz daha önce sergilenmemiş, evet bu zaten yıkımı temsil ediyor dediğimiz iş dışında Türkiye'den üretilen işlerin hepsi bu kavrama ve sergileneceği mekana özgü düşünülüp tasarlanan çalışmalar. Çeşitli koleksiyonerlerin yurt ya da yurt dışındaki koleksiyonlarını sergileyen büyük müzelere karşı ki onlar belki sanat tarihi anlamında önemli bir işi yapıyorlar. Ki Türkiye gibi bir çöl ülkesinde bu da önemli bir şeydir. Evet, Ama ki. biz şu an yaşayan, nefes alan 21. yüzyılın Türk ait bir güncel sanat pratiği geliştirmeye çalışıyoruz. Bu damar çok önemli. Umarım inisiyatif projeleri inatla devam edecekler. Peki bu yurt dışı ayağına dair ne demek istersin? Yani şimdi yurt dışından... Katılan gruplar veya e, sanatçılar daha çok hangi çizgide duruyorlar? Hani onları birazcık da olsa tanıtmak için ee, ne diyebiliriz? Şöyle bahsedebilirim. Esasında iki ayağı var. Biri bizim kendi istiyatifimizin de e, yaklaşımına yakın olan e, sürrealist, dada ya da stiyasyonist gelenekle beslenen e, istiyatif gruplar. Sanat eylemcileri diğer ayağı da e, nedense Türkiye'de şimdiye kadar sergilenme olanağı bulamamış e, ama dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarılı sergilere imza atmış alternatif sanatçılar. Mesela Güney Afrika'dan e, çıkışlı Carmen Sober. Avrupa'nın birçok ülkesinde başarılı sergilere imza atmış bir isim. Ee, ya da Şili'den katılan Martin Sastre yine dünyanın birçok ülkesinde başarılı kişisel ve karma sergilere imza atmış bir isim. Ee, biraz da e, listeyi oluştururken yurt dışında da yıkım konseptine yakın e, iş yapan ya da düşünsel ufku e, yıkımın konseptiyle çakışan sanatçıları seçtik. Peki şey... Bu sanatçılar ya da bu proje belki yani bu sanatçılar bu projede bir araya gelerek birbirlerini tanıma olanaklarına ulaşabilirler ve kolektif çalışmalar devam edebilir. Bir yandan da hani şunu düşünüyorum acaba yurt içinde veya yurt içinde yıkımın nasıl bir dolaşımı olabilir? Yani sergi ve forumlar sonrası bir öngörüm var mı bu noktada? Ya bu sadece bir süreç. bir süreci şu an başlattık ve yürütüyoruz. Ama bu sürecin devamında ne olacağı biraz katılıma, karşılıklı iletişime bağlı olan bir şey. Ee, biz şeyin farkındayız yani e, 100 yılı kalmamış bir gezegende yaşıyoruz. Ve ben işte e, son buzul parçası üzerinde kıvranan kutup ayısını izlemek istemiyorum. Hmm. Ve güncel sanatın e, gerçek pratikteki rolünde bu olduğunu düşünüyorum. Biz bir şeylere tepki koymak zorundayız. Bu tepkileri de işte basit ironilerle ya da gündelik gösterinin parçası olan televizyon şovu benzeri işlerle yapamayız. Yaşadığımız gerçekliklere parmak basmak ve bu gerçekliğin bizi ezen yönlerinde gerçek üstücüye dalmaktan çekinmemek bence güncel sanatın gerçek pratikteki rolü şu an budur. Peki Sürralis Eylem e, Grubu daha önce mesela neler yapıyordu? Bu açıdan neler söyleyebilirsiniz? Ee, sürralis Eylem Grubu bu ev e, serginin işçiliğini yapıyor şu anda. Hı -hı. Yani biz serginin oluşması için e, çağrıyı yaptık ve altyapısını hazırlıyoruz. Ama biz bunu set sergisi ya da bir sürralis sergi olarak zaten hiçbir zaman e, ortaya koymadık ki bu amaçladığımız çoğulculuğu, çok sesliliği ve katılımı kısıtlayan bir şey olurdu. Ama e, Süzeli Seylem grubunun da bugüne kadar yaptığı bu bir sitiyasyonist sergi değildir toplum düşmanı gibi sergilerin hepsinde e, tamamen iletişime açık katılıma açık otonom alanlar yaratmaya çalıştık. Belki piyasanın realitesinin karşısında biraz daha düşsel e, düş adacıkları oluşturmaya çalıştık. E bunun da bir bedeli var tabii televizyonlara çıkmaksın, billboardun olmaz ama e, gerçekten iyi bir iş yaptığını düşünürsün. Yaptığın işin samimiyeti olur ki bence sanat dünyasında bu samimiyete gerçekten ihtiyacı var. Tam da ben de bu noktada içimden bunu geçiriyordum ve şunu düşünüyorum aslında e, güncel sanat dediğim gibi e, yıkıma yani bu bazı giden durumlara dair hep bir tepkisini ortaya koymuştur ama... Bu olay çok fazla markete yansıttığı zaman sanki içeriğin de orada o kadar durmadığını görüyoruz ne dersin? Yani hani benim inancım şöyle. E, bağımsız mekanlarda veya daha alternatif mekanlarda e, sanatsal olarak veya hani yaklaşım olarak sanatçılar çok daha ileri noktalara gidebiliyorlar. Ama ne zaman ki market markete doğru yol kırsalar yani dümeni biraz markete doğru çevirseler orada daha dekoratif daha hani alınıp satılır hani içeriği çok çok içinden alınarak veya içeriği içine çok amaçlı olarak konarak başka bir şeye dönüşüyor. Bu anlamda belki de hani ben bu projeyi ilk duyduğumda şunu düşünmüştüm evet abi dünya belki iyi gitmiyor ve ben bir sanatçı olarak bu dünya iyi gitmiyorken kendi adıma aslında ne cevap verdim bugüne dek? Ve hani hangi soruyu sordum hangi cevabı verdim? Ve bu anlamda ee, ...bu soruları en azından gerçekten bir forum oluşturarak bir arada olmamızı sağlayabilir. Ve ben bence bunun e, güncel sanat e, projesi olduğunu da tek başına düşünmüyorum. Çok daha üzerine giden bir proje. Ama burada hoşuma giden şey de açıkçası güncel sanatın içerisinde bir fil filtre olarak yer alması. Yani bu süzgeçten bir, hı hı hı. E, bir kucaklaşma Kesinlikle. var. Ve hani e, bunun da bize çok şey kat katacağına inanıyorum. Bu manada zaten bir karşıt kültür projesi, bir alternatif kültür projesi olduğunu söylemek daha doğru olur. Ee, yani Yıkım 2011'in e, web adresini, e, distraction2011.com'a e, bakarsanız e, orada sadece sergi bilgileri dışında edebiyattan, felsefeye, e, müzikten... Farklı alternatif alanlara kadar birçok yıkım konseptini ele alan veriyle karşılaşırsınız. Ki bu zaten yapmamız gereken şey. Ee, mesela şair olarak daha e, üretimini yapan ve ilk defa bu tip bir sergiye katılan insanlar var. Bence hmm. bu da önemli. Ee, elin içindeki potansiyeli farklı anlamlarda yansıtabilecek sanatçıların gelmesi ki İzmir ve İstanbul'da Kadıköy Gram'da ve İzmir'de Hayalbaz'da birer performans gecesi yaptık. Bu performans geceleri... tabi tabi projenin ayağıydı değil mi? E, tabii tabii projenin ayaklarından biri. E, şöyle e, onlarca kişi kolektif olarak üretimler yaptılar. Kolajlar ürettiler. E, resimler yaptılar. Ve oradaki enerji gerçekten çok canlıydı. Ardından açık sahnelerde yapılan kolektif per performanslar bence e, izleyicinin de kendisinin e, performansçıya dönüştüğü kendisinin de sanatçı olduğu ki fluksusun da mesela temel çıkış noktaları biridir e, aynen en büyük, değil, e, değil, ya şey. da süsveristenin e, maduro şarkılarından beri inandığı bir nakarat vardı belki günün sözü diyordun <gülüyor> e, latemont şeyi diyordu şiir herkeste yazılmalıdır Belki de bu açık alanlar bu performans geceleri herkesce üretebilecek şiire herkesin sanatçı olduğu realitesine birer güçlü gönderme oldular. Evet sana katılıyorum bir de bir yandan bu geleneksel Kargart performans günleri devam ediyor. Hatta İstanbul'da performanslar devam ediyor diyelim. Çünkü ben de işte dediğim gibi performansdan çıkıp buraya geldim. <gülüyor> Şimdi seninle birlikte senin performansına gideceğiz. Bu anlamda bu performans tarihini ne söylemek istersin? Ee, programın başında e, çaldığın yıkım için bir jingle vardı. E, ben ve... Dört arkadaşımın yürüttüğü bir buçuk seneden beri duygusal provokasyon aldığı bir e, performans projemiz var. Yıkım e, 2011 için dört tane radyo jingle'ı e, bir de 12 dakikalık uzun kayıt hazırladık. E, bu jingle'lar senin programında ve açık radyoda çalıyor ve radyo destek olarak çalıyor. E, onun dışında hazırladığımız 12 kayıt en son e, karganın ikincisini yayınladık. Komple Kargal albümünde yayınlandı. Ee, artı bu e, jingillardan birine e, gönüllü olarak bir arkadaş video e, çekti e, şarkılarla videolarla performanslarla bir karnaval havasında e, Mayıs'a kadar geri sayımı sürdürmek yıkımın sayıcını tutmak Web sitesinden geri sayım devam ediyor bu arada dileyenler e, her gün kontrol edebilirler Evet Umarım e, gündelik hayatının boğuculuğu ve o bahsettiğin e, tamamen marketing piyasasının dışında özgür ruhları e, üretmek için bir e, tetik bekleyen, bir tahrik bekleyen genç potansiyeli e, harekete geçirebiliriz ki sanatçı listemize baktığında belki hepsini saymak çok zor ama e, Hakan Gürsoy Traktan Tayfun Serttaş'a, Murat Germen'den Mustafa Orasan'a, İrfan Önürmen'den Fulye Çetin'e birçok deneyimli sanatçı arkadaşımızın emekleriyle genç arkadaşların emeklerinin yan yana gelmesi, bu enerjilerin birbiriyle iletişime geçmesi de bence yıkımın 2011'in en özgür yanlarından biri olsa gerekir. Evet, e, seneye e, umarım proje devam eder. Daha zamanımız var. E, i̇stersen bu forumların e, ufak da olsa içeriğinde hani, e, konuya dair nasıl bir söyleyişi olacağından bahsedelim. Ee, ...neler olabilir? Ya, neler? E, i̇ki forum e, öngörüyoruz. Birinde... E, ...serginin katalog e, yazım çalışmasına... ...bize yardım eden... E, ...sevgili Fırat Arapoğlu ile... ...Emre Zeytinoğlu'nun katılımı olacak. Diğer, diğer katalog yazarlarını hemen söyleyelim. E, sen, Matias Forsage... E, ...ve İsveç'ten. Elmas Deniz. E, ayrıca... ...Emre Zeytinoğlu ve Fırat Arapoğlu... E, Sergin katılımcısı, sanatçılar ve e, katalog yazarlarının yan yana geldiği ve izleyicilerin de sürecin direkt içinde olduğu e, canlı bir forum oluşturmaya çalışacağız. E, diğer forum da yurt dışından gelen avantgard grupların kendini ifade ettiği, biraz e, yaşayan gerçek üstücü, dadacı potansiyeli açığa çıkartmayı amaçlayan bir forum. Ee, kısaca böyle özetleyebilirim. Rafet çok teşekkür ederim geldiğin için. Senin de acil yetişmen gerekiyor şu <gülüyor> anda Kargart'a. Ben çok teşekkür ederim. En azından Kadıköy'de akşam ola, olacak arkadaşlar varsa saat 21'deki e, Galaktik Savaş'taki son var performansına bekleriz. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Zamansız. This then is stereophonic sound.